Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sezin Merhaba Günaydın Sezin Hanım kusura bakma e, geç ge, biraz sarkmalar oluyor bu gezi parkı ayaklanmasıyla ilgili bütün her şeyimiz de alt üst oldu tabi yayın akışımız filan biraz bu evet. gecikmelerden dolayı kusura bakma diyoruz. Bu anda olan işte günler yaşayacaksın evet. demek yani. <gülüyor> Bu arada Aynı önce algılarımız alt üst oldu her şeyden önce. <gülüyor> evet farklı bir dünyada da olduğumuz aşikar. Bu arada şu anda müthiş yağmur yağıyor İstanbul'da. Gezi Parkı'nda da herhalde yağmurluk. Evet ihtiyacı olmuştur ihtiyacı diye İhtiyacı olmuştur. Buradan önce de evet. e, kimseden haber almadan bunu e, duyuralım dedik. Bize çok yakın bir yerde acayip yağmur yağıyor. Evet sen Stockholm'desin. Öyle şey neredesin? Yok Stockholm'de değilim. Hayır. Eee Floransa'dayım. Ha Floransa. Avrupa'da bir, yer, bir yerde değil. Evet seyyare devam <gülüyor> evet. ediyor. Evet. Yok. A A Ankara'da uzun süre 24-30 daha söyle. O yüzden. <gülüyor> Kapaca seyyarelik her zaman devam ediyor tamam mı? Tabii. Öyle diyelim. Ee, Stokholm'da olan Şahin Alpay'dı ee, Stockholm'den Bakınca Türkiye nasıl görünüyor Diye bakmış ee, Dışarıdan nasıl gözüküyor Almanya'dan geriye bakınca mesela... Valla tabii şimdi e, ba e, Hem Bardan dolu tarafını görmek lazım Bir kere bütün Avrupa'da bunu e, Bütün e, Avrupa gerçekten hani merak ediyor Ve konuşuyor çünkü aynı zamanda Bugünlerde Orta Avrupa'da çok ciddi bir felaketi vardı. Evet. Aslında e, en azından hani bu bölgenin e, kendi derdinde olması lazım. Ama birinci haber de Türkiye'ydi. Evet. E, ve insanların da çok büyük merakı vardı. E, i̇lginç bir şey aslında çünkü e, Avrupa'nın kendisinde zaten sürekli böyle eylemler olup duruyor. Yani e, hiç gez, gezide işte e, ki ağaçların Tabii ağaçlardan tabii çok daha öteye geçti iş. Işte. Ee, en baştan beri öğrendim aslında ama e, zaten ağaçlar üzerinden yola çıkarak işte bir çevre konusu üstünden yola çıkarak aslında çok daha geniş çaplı bir siyasi e, baş kaldırının diyelim başlaması, yaşanması çok e, olağanüstü, hiç alışılmadık durumlar bir Avrupa için. Her yerin kendine göre bir hikayesi var. Her küçük yerin diyelim. Ee, onun içinde her ülkenin ve her bölgenin de kendi daha e, çevresini kapsayan, kendi bütün hepsini içine alan bir başka büyük hikayesi var. Mesela e, Almanya'da işte e, Stuttgart 21 hikayesi. E, bu bütün ülkenin bildiği bir e, vaka diyelim. E, ve Gezi'ye de çok benziyor hikaye olarak da. İşte Stuttgart'ta ee, bir tren istasyonunun e, Yani var olan zaten Tren istasyonunun yerin altına alınması Trafik Cağıtlatmak için Ve aynı zamanda e, Demir ağlarla ördükten çok daha ötürü Hızlı tren ağlarıyla Almanya'yı ördük diye Çok büyük bir çok İddialı bir tren e, Garibet e, Ağır projesinin Hayata geçirilmesi için bir proje yapılması e, durumu var. Stuttgart 21 değil mi? Projenin adı ve e, yani başta e, hesaplananın çok daha ötesinde yaklaşık kişide de 7, 7 milyar euro diyen var. 10 milyar euroya kadar e, masraflarını dayandıranlar var. Böyle bir proje işte e, yapılmak isteniyor. E, 1990'lardan bir günden de. Gündemde, fakat e, gerçekten bu proje hayata geçirilmek istenince eee birdenbire şut büyük bir e, baş kaldırı ortaya çıkıyor. Şut kartlarda oldukça muhafazakar oldukça e, her zaman e, fazla Evet hep e, Hristiyan Demokratların iktidarı evet, evet, oldu. Evet, evet. Evet, ilginç. Ta 48'den fazla, beri önemliymiş öyle mi? Işte, savaş evet. sonrası. Savaş sonrasından beri Hristiyan Demokratlar orada. Tabi hem işte şeyin Baviyaya'nın hem de işte komşu eyaletin o tarafın yani bütün o bölgenin aslında Baviyaya, Güney Almanya'nın gerçekten 1948'den bu yana hep düzenli şekilde Hristiyan Demokratlara ve Hristiyan Demokratlardan dışında başka işte partiler var orada. Aslında onlara e, muhafazakar sağ temsil eden, onlara oy verdiğini düşünürsek büyük bir devrim yaşanıyor bu eyalet çapından bahsediyorum. Ama tabii ilginç şeyler de var orada. Mesela e, belediyelerde e, sosyal demokratların kazandığı, mesela milti, belediye hep sosyal demokratlardan olmuş. Böyle güç dengeleri de var aslında e, bir anlamda. Evet. Hani işte eyalet seçiminde tamam işte Hristiyan demokratların hani... Şey benzeri bir parti yakınım bir parti Ama belediye de öyle falan gibi Yani Almanya politikası bu anlamda Daha kompleks Ama hep de, bu arada AKP'ye de örnek gösteriyordu Güney Almanya'daki partilerin durumu Siyaset bilimciler tarafından işte şey diye yani Uzun süre iktidarda kalma örneği olarak Ama işte mesela Stuttgart'ta Fransız e, Demokratların ki işte Merkel'in de partisi, şansölyenin e, federal seviyede, onların mesela işte e, 1998'den bu yana neredeyse kesintisiz bir çok bir dönem bir şey oluyor e, değişim. Onun dışında e, hiç e, durmadan süren e, iktidarın sonuçta işte bu e, Stuttgart 21 projesi ve projeden yola çıkan projeye muhalif hareket sona e, erdiyor. Ve orada işte aslında Türkiye'de diyelim ki böyle bir proje olsaydı şu Türk yeni gibi bu kadar hani mesela işte modernlik falan işte bütün e, Türkiye'yi e, hızlı trenle bağlayacağız diyelim işte burada da işte tren istasyonunda trafiği e, engellemesin diye yer altına alıyoruz gibi bir projeyi anlamda pazarlamak e, halkın e, algılarını bu yönde işte destekleme yoluna e, diyelim ki e, bu şekilde biçimlendirme çok kolay olurdu evet yani 4K21 işte projesi bu anlamda çok daha satılabilir bir proje <gülüyor> öyle diyeyim <gülüyor> ama orada Almanya'da halkın gerçekten hani mesela mahkeme kararında yürütme kararı işte durdurma çıkıyor orada bir böceğin ee, özellikle e, yok olacağı tamamen ekosistemden aslında Tür, Türünün yok evet. olacağı yani ortadan evet. kalkacağı evet. Evet yani dolayısıyla yani bunun birçok şeyleri var detayları var e, bu hikayenin. Bizde tabi Türkiye'yi çok ilgilendiren tarafı bir referandum sonunda yapılıyor ve bunu da özellikle işçiler e, 2011'de e, ve sosyal demokratlar istiyorlar. Ondan halk karar verdi gibi. Ama e, bu işte e, referandumun yapılması bir anlamda demokrasi getirmiyor. Ki e, %59'u halkın katılanların e, projeyi reddediyor. Ama bu bir gösterdiği olmuyor işte. Her ne sonuç çıkarsa çıksın. Çünkü işte projede daha önce de verilen zaten sözler, bağlar, oluşturulan, imzalanan kontratlar dolayısıyla aynı zamanda e, Hristiyan Demokratların sırarı dolayısıyla Ge proje. geri dönülemiyor e, yani. Efendim? geri dönülemiyor yani öyle mi? Tabii, çok büyük yani... proje tabi yani bu barajlar filan içinde aynen böyle tabi büyük Hı, projelerde öyle. yani İstanbul'u e, e, Kanal İstanbul projesini yaparsanız ondan sonra referandumla mesela diyelim tamamen atıyorum hayırdense ondan sonra artık denizi yarmışsınız, üçüncü bir yarım ada yaratmışsınız ya da tam bir Öyle. ada yaratmışsınız. Bunun neresinden döneceksiniz? Barajda büyük projeler için hepsi böyle tabi. Öyle yani, işte tabi bir de şey bir psikolojik eşik var. Orada işte mesela Merkel'in Almanya'da iddia ettiği bu proje reddedilirse Almanya'nın hani büyük Almanya'nın büyük projelerinin hiçbiri yapılamaz. Hıristiyan -hı. Hı -hı. Demokratların iddiası, o dönemde e, o yani ilk bu projeyle ilgili çok ısrar ederken ve e, tabi burada işte her şeyin en büyüğü çok büyüğünü yapmak falan filan hayallerinin e, aslında her e, ülkede olduğunu görüyorsunuz bazı politikacılarda. Ama Almanya ölçeğinde tabi baktığımızda. E, e, tamam yani işte şimdi şu durak 21 e, projesinin ne devam ediyor ne devam etmediği bir tuhaf bir noktada. Çünkü evet yapılan kontratlar vesaire var ama Hristiyan Demokratların kendiliği de artık hani çekmiş durumda birçoğu ve e, eskiden projeyi destekleyenler de ya biz artık kendimiz hata etmişiz. Artık e, 1 milyar euro önerdikse masrafına dayanan bir projede ne işimiz var gibi. Ee, artık fikir değişikliği oluyor vesaire falan filan. Yani Merkel'in hani daha fazla sırayı etsen koltuğuna mal olacak ee, gibi de üstüne evet. konuşuluyor. Stuttgart 21'e e, Alman topçu kışlası diyebilir miyiz? Nasıl deniyor topçu kışlası Almanca'da? <gülüyor> Al Almanca bilsem söylerdim. anneannem Alman ama ben Almanca bilmiyorum. <gülüyor> e bu Twitter kuşağı işte <gülüyor> bunu bir uzman... Evet. Vatandaş Türkçe konuş dönemlerinde doğmadıysam da. Yine de. Aman. Ama Almanca beni her zaman çok bu arada etkileyen bir Bunu söyleyeyim yani. Evet. Öğrenmemiş olmaktan çok pişmanım. Yani. Çünkü hani Betonistan diye bir yazı yazdım bu konuda. Evet. Ee, Betonistan ile Almanca olması gerekmiyor ama onu bir e, o, Almanya'da gittiğim bir konuşmada yayınlanan bir bildiriden aldım. Oradaki bir derneğin Bizim Aile diye bir derneğin. Ve e, tabii Ali Poyraz'ın yazdığı işte orada bir Bizim Aile derneğinden ve e, işte insanlar işte Türkiye'de e, Türkiye'den gidenler ve çok ilgili Konuyla. Ne yapabileceklerini çok merak ediyorlar. Deprem döneminde mesela çok yardım etmişler. Ben de zaten Marmara'da psikolojik olarak bazı insanlar da demek hakikaten öyle bir şey var. Ee, tıp o dönemde yardım ettikleri gibi nasıl yardım edebiliriz, ne yapabiliriz derdi içindeler. Ben de bu konuda mesela en büyük yardımlardan bir tanesinde bilgi akışı olacağını söyledim. Hani ne kadar doğru tartışılır ama bu örnekleri biliyor olmamız lazım Türkiye'de. üstüne i̇şte çok konuşulu olmamız lazım. Evet bu, bu hayati bir nokta olduğunu düşünüyoruz. Biz de zaten bu Gezi Parkı ile ilgili yani bu bilgi iletişimi ile ilgili söylediğinin hayati olduğunu düşünüyoruz gerçekten. Çünkü biz de... Gezi Parkı ile daha başından beri internet, açık radyonun internet sitesinde e, günlüğünü tutuyoruz. Yani bütün yayınlanan şeyler orada podcast olarak yayınlanıyor, tıklanabiliyor. Şimdi bunu uluslararası alana da bir şekilde açmak için bir girişimde bulunduk. Bunu da buradan duyurmuş olayım. E, yani yabancı e, dillere, e, Türkçe dışındaki başta İngilizce olmak üzere, Fransızca, İspanyolca hatta İtalyanca gibi çevirmenlere bir çağrıda bulunduk ve çok hemen çok yankı buldu şimdi bunu internet üzerinden seçme şeylerle bütün dünyayla paylaşmaya başlayacağız hatta adını bile koyduk Gezi Parkı Tribüon olacak <gülüyor> bu <gülüyor> bu de tabi arkadaşlar söylediğimiz çok önemli bir şey ben madalyanla bir tarafını söylüyorum Türkiye dışından Türkiye'ye bir yakışı farklı örnekler dayanışmalar bir anlamda ve ilhamlar için ama işin tabii bu boyutu da çok çok önemli bunun Türkiye'den dünyaya bilgi akışı şu aşamada ve daha sonra da çok önemli olacak çünkü çok büyük ilgi var ve işte biz CNN International'dan seyrettik bazı şeylerin evet. tam Demirperde perde ülkeleri gibi aslında aynı öyle bir his vardı. Ee, Sovyetik dönemde işte dışarıdan Radio Free Europe veya da işte benzeri işte bunun içinde için de kurulmuş bir anlamda ee, kanallarla uluslararası kanallarla ne olup bitiyor? hem kendi ülkelerinde hem de işte dünyada bunu öğrenmeye çalışan insanlar gibiydik hakikaten. Evet. ama maalesef de o da, da devam ediyor. Devam ediyor değil. Bu arada onunla ilgili de bir küçük haber verelim. Bu sabah vermeye fırsat da bulamamıştık. Ee, NTV, NTV'nin e, CEO'su Cem Aydın e, istifa etti. Evet. Ya, işte, maalesef medyanın içinde daha kim bilir ne taşlar oynayacak, medel olacak vesaire falan. İlk, ilk etapta hiç de olumluya gideceğini zannetmiyorum. E, bu anlamda medyada işlerin. Uzun vadede de belki değişim yaşanabilir ama Medya sınavı medya sunuldu zaten. Bir e, seçim sınavı. E, bundan sonra ne yöne gitmek istiyorsunuz? Anakım medyaya. Bir, ana akım ya. E, bir e, gökten zemirle soru vardı. Tam bursa penguen belgeselleri ve Mars'ta radyasyon sayesinden sonra. O, o tarz şeylerden sonra. E, ve e, medya sınavı belli ki e, bir an bocalasa da işte bir iki gün haberler veriliyor olsa da Ondan sonra tekrar tamamen eskiye dönerek e, ve haber yapmaya çalışanları gene izole ederek maalesef veyahut hakikaten dengeli programcılık yapmak için yani izole ederek eski haline bildiğimiz haline geri döndü. Hı, ve birazdan Hı. magazinleştirerek galiba olayı. E, magazinleşmesinde de tabii e, fırsat verecek gelişmeler yaşandı. Evet. Necati Şaşmaz'ın çok <gülüyor> şaşırtması gibi. Özellikle bir yol, yan yok aslında bir yandan da şey var hani bütün bu esirlerde e, ve bütün bu e, tepkilerde diyelim e, bu şey, e, konunun çözüme kavuşması için sanatçılarla dönüşülmesi yani ilk günlerde yaşananlardan bahsediyorum Necati Şaşmaz sonrasında Güya Avşar vesaire yani tabii ki bir, e, ha, herkesin e, içinde yıllardır bir yandan e, boca edilen beton bir magazin dünyası var e, maalesef. Onların da patlamasına ve kırılmasına müthiş yeni espriler yapıldı tabii ki. Evet büyük bir beton delme, kırma makinesine ihtiyacımız var. <gülüyor> bazı tweet, yani bazı sosyal... Medya dediğimiz şeyler, Facebook ve Twitter gibi bu beton dergici vazifesini görüyorlar ama <gülüyor> hakiki medyede ihtiyaç olduğu aşka bağımsız ve. Tabii ki yani, şimdi bu esirler vesaire şimdi kimse bir anlamda o kamusal alanı bizim için yaratıyor. Hepimiz işte gülüyoruz Necati Şaşmaz'ı e, anında hem dinleyip hem de işte <gülüyor> benim en güldüklerimden bir tanesi yüzde e, %50'sini unuttum Necati Şaşmaz'ı dinledikten sonra %50'sini de zor tutuyorum <gülüyor> bir şey vardı. Bir de Hülya Avşar'la ilgili işte aramızda Hülya Avşar ve diğer işte yıldızlar mı nedir Ama bu mu gibi bir tartışma yaratmak bizi bölmek istiyorlar dikkat et Türkiye'm <gülüyor> oyuna gelme evet. diye. Bu, bu, Tabii bunları çok biliyoruz. O an belki de zaten sabretmek ve dayanmak için gerçekten bunlara ihtiyaç var ama e, uzun vadede Twitter bir, bir e, medya e, haberleşme aracı olsun bir medyanın gerçekten verebileceği, yapabileceği e, işleri dolduramaz. Evet ama şu, da, şu da var. Büyük bir tesadüf sonucu e, denk geldi Emre Afşar'ın... E, Çıkışında yapılan açıklamayı başbakanla görüşmesinin bir televizyon kanalında saymadım ama tahminen tam beş kere gösterdiler. Aynı Hülya Afşar'ın saçını düzeltmesini oturup başbakanın karşısında el sıkışmalarını. Yani <gülüyor> akıl almaz bir soyutlukta cereyan ediyor her şey yani. Ya genişte buna karşı böyle bir şey vardı. Her yer maksim her yer aspolis diye bir tüt vardı. Haliye, aspolisler başlı yerdi. Ya aspolisler. Her yer maksim her yer baş polis, öyle mi? <gülüyor> evet şimdi yani Maksim'in hani En azından varlığını duydum ben Maksim'de bir zaman bir gözüm ödü bu arada Mekanda o, o, o, o, o, o, o, o, o şeyde yer olarak da Evet <gülüyor> <gülüyor> Taksim'de Onu uyuyor Taksim'deydi Ve e, şimdi biz bunları Dediğim gibi biliyoruz ama Twitter'la Uzun vadede eğer böyle bir medyanın Bir şekilde kendini temizle çekmiş ana akım medyanın hani ana akım medya bunu yapmadı diyelim bağımsız e, kanallarla da eğer haber alınmasına izin verilmezse çok ciddi bir kriz getirir e, ve zaten e, ortada twitter'da e, en çok aslında bütün bu dalga geçmenin işte şakaların vesaire altında yatan hiçbir güven krizi. Yani bu saatten sonra hani medyanın e, yaptığı bir habere veya Siyaseten e, iktidarın kendisine güvenmek veya işte hani o, o olumlu bir algıyla bakmak nasıl mümkün olabilecek? Sonuçta işte bir şekilde hayat devam edecek kısa vadede ve o güven krizi bunalımı zaten en aslında rahatsız edici tarafı bu işin ve e, onu e, bir, bir şekilde e, açılması lazım o meşruiyet krizinin e, biz de şunu söylemek istiyorum. Avrupa Parlamentosundaki o konuşmayı e, dinlediğiniz zaman ben baştan sona dinledim bütün dünyadan işte internet üzerinden onu da izlemek mümkün oluyor. E, bütün a, a, katılımcılar hiç e, ya yani, söylediklerini olumlu musunuz olumsuz musunuz vesaire vesaire ama yani, neredeyse bütün katılımcılar Hakikaten Türkiye ile ilgili çok donanımlı Türkiye'deki yorumcuların ve siyasetçilerin asla yapmadığı, yapamadığı kadar e, nitelikli ve derinlikli konuşmalar yaptılar. Türkiye bilgi açısından söylüyorum. A, yoksa dediği değil işte, farklı farklı görüşler, işte, kimin müzakereler durduruyor diyor, kimin düşman diyor, kimin düşman diyor. Türkçe konuşan çıktı aralarından. Ee, sırf işte halka bir Türkiye'de bir mesaj verebilmek için bir anlamda. ve e, mesela işte Britanya'dan İş bir partikinden bir müzakerekiydi şey söyledi ha, halka halkına dinle dedi Türkçe Erdoğan'a ikaden ya bunlar hani e, Avrupa parlamenterisinin ...da bunların yaşanması da çok olarüstüydü yani bu gezinin sadece kendisi ve Türkiye'de yaşananlar değil. E, düny dünyaya yaşattıkları da aslında olağanüstü. E, keza bir nokta mesela CNN International'ın bir dolu e, Türkiye ile ilgili şeyi çözmeye çalışmasıydı kafasında. Yani uzaktan izledikleri zaman. E, CNN International'da sonuçta Hati ve Ruslayası bir e, şekilde işte haberleri hap gibi vermesi gereken bir kanal yani. E, fazla bir entellikler derinlik kişi beklememek lazım doğal olarak. Ve orada <gülüyor> faizle <gülüyor> evet. bismillahirrahmanirrahim niye polis bir şiddet uyguluyor niçin yani durumuna veyahut da başbakan niye bu insanlarla görüşüyor soruları hakikaten CNN'den şunu derin bunalıma sürükledi ruhi sarsıntı yaşattı yani bu iş devam etse ederse de yani Siyan'ın mümkünün açısını telef olacak herhalde. Türkiye bir komplo olacak Siyan'ın mümkün evet. açısına karşı. Türkiye ile ilgilenmek gibi bir hatada bulunmuş olduğu oldu, anlaşılıyor. Yani için. İçinden çıkmak mümkün değil. yani tabii Biz <gülüyor> gülerek içinden, içinden çıkmaya çalışıyoruz da. Biz çözdük mü sanıyorsun? <gülüyor> çözülmez. Yani bırak daha mı kalsın durumu olması lazım herhalde burada. Tabii Zafer Çağlay'ın da uzay gemisi yapardık. 28 Şubat 27 misal. Ve tabii şimdi geride bir bunlarla aynı şeye safa konulmaya çalışılıyor ya bazı zihinlerde. Sizin bu konuşmanın bizi nereye götüreceğini hisseder gibiyim. Ee, ama. var. E, Mars e, e, e, radyasyon e, e, seviyesi belgeseli bu arada bir sebebi varmış. işte Yani biz uzaya giderdik de ama şeye izin veremeyeceğim. Kusura bakma. Egemen Bağış'ın söylediklerinin buradan tekrarlanmasına bu radyoda izin veremeyiz. Evet, ondan sonra Başbakan Erdoğan'ın demeçlerine bağlanıyor. Sabah saat 9.30. Eee, <gülüyor> sesin <Hanım>, lütfen. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Eee, <tamam. gülüyor> tamam. Egemen Bağış'ı uzaydığımız vakitler Uzay Bakanlığına getireceğimiz olursa birliği <gülüyor> <gülüyor> Avrupa zaten o, o zaten o, gö o görevdeymiş de şimdi anlaşılıyor yavaş yavaş. Evet Avrupa'da hem bu kadar nefes edildi hem de görevde olmak tabii enteresan bir <gülüyor> vaka ayrıca değil mi? Neyse. Evet. Avrupa'yı hatırladı doğru aslında. Yani böyle bir şey var. <gülüyor> Evet çok <gülüyor> olağanüstü günlerden geçiyor. Seni tekrar geç şey etmeyeceğim zor tutuyorum. Evet ben de onu önlemeye çalışıyorum. Seni oradan <gülüyor> evet. tutmaya çalışıyorum. Bu Beni bu. burada tutmaya çalışın. Bu, bu arada tabii sayenizde Türkiye sayesinde yani Florensa'yı hiç görmedim hiç gezemedim bir şey oldu. <gülüyor> Yalnızca tabii Florensa'da dahi ki yani bu kadar eski bir şehir falan vesaire işte bu kişiler taraf park tabii yeşillik. Yani bu gözle bakmaya başlayınca İnsanların derdin niye e, geziyor? Bu çok anlaşılabiliyor. Yani tabii ki içinde bir de polis başka şey de var ama e, minikte keza kilometrelerce park geniş dünyanın en büyük şehir parklarından biri İngiliz Bahçesi. <gülüyor> bir, bir, bu şekilde yaşatılmak tabii çok beşet verici ve tabii bu gezinin aslında e, hani daha önceden hep Şerif Sayın'dan bahsetmiştik, ama evet. e, yönetim uzmanı. Demokratik rant devleti diye işte dikkat çektiği bir tez vardı. Devlet yapısının getirdiği işte o rant ve aslında siyasetin tamamen onun üstünden dönüyor olması. Hiç görmediğim şekilde betonlaşmayla da çok birbiriyle alakası var. Türkiye niye bu kadar betonlaştı onlarca yıldır İşte bu arkasındaki evet. o rant sürekli. Bu, şimdi aslında onun yeni bir tezahürünü görüyoruz. Aynen öyle. Bugün bu konuda önemli çalışmaları olan hem aktivist hem de sinema yapımcısı Helena Norberg Hoç'la da bir konuşma yaptık. Onu da 10.30'a on kadar olan bölümde yayınlayacağız. Tam da bunu söylüyor. 20 senedir üzerinde çalışıyor 40, senelik, 40 kişilik bir grupla ve şey demiş yani tamamen bu yerel şeye dönülmezse bu iş bitik bütün dünya ülkelerinde demokrasi açığı çok büyüyecek ve perişan olacaklar bu ran, peşkeş çekme büyük şirketlere filan meselesi diyor çok ilginç bir konuşma yaptık onu da yayınlayacağız yani İtalya'da da işte bu konuda mesela ben daha sonra haberim oldu yazıyı yazdıktan sonra Betonistan yazısının Faşizmle özellikle betonlaşma, betonun hani kendisi arasında bir bağlantı kuran bir çalışma varmış. Ben de onu daha sonra bulursam hep beraber sizinle paylaşırım. Ve bu konuda aslında bütün bu betonlaşma hikayesi vesaire rant, ırk, işte dünyada bir sorun tamam ama aynı zamanda Türkiye'de işte yaşattığı şeyler önemli. Bu derece şiddet hiçbir yerde yaşanmıyor. Eğer, yani hiçbir demokraside yaşanmıyor değil. Ya artık evet. bir e, demokrasiden farklı bir noktada yerde olduğumuzu artık görmek lazım. Hep şikayet ettiğimiz şeyler vardı. Kim zaman çok karamsaydık ama artık hani bunun adını koymak lazım Türkiye'de. Biz ne diyeyim Sovyetik işte dünyanın içindeyiz. Gerçekten de onunla ilgili artık e, bunu değiştirmek lazım. Siyaseti bunun değişmesi için bahsede evet, yapmak zaten lazım. Zaten tamamen de konuştuğumuz ve evet. bundan sonra da konuşacağımız mesele bu taşmıştık ama öbür tarafa da taştık adil oldu bitiriyoruz ama bir tamam. ufak canın hediyesi var sana kazerne der artillerien truppe. Eee af buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Topçu kışlasında Almanca söyledik. <gülüyor> ha, ha, ha, ha. Ben de İtalyancım acaba bu diye düşünüp sen çıkarmaya çalışıyordun. Yani kazerne der, der Karyancığım unuttu ki 150'sini de zor tutuyorum bir şey. <gülüyor> i̇şte durum böyle. Yüreğimin su serpildi tamam. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Görüşmek, Görüşmek üzere. Güzel. Seyyare Tez'in öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla... 343 41 41